Yevgeniy Petrov. Darülfunun gençliğini. gençliğine. Resimler Matbaası, 1932 İstanbul. Bir tercüminden. Aziz üstadımız Profesör Ali Haydar Beyefendi, Beyaz Anaklar Memleketinde ve Mekreci Muallim adlı yüksek ve ideal eserleri lisanımızdan nakletmekle bize büyük bir Rus edebini tanıttırmış oldular. Üstadın açtığı bu ulvi yolda yürümek Memleket gençliği için çok faydeli olur kanaatindeyim. Çünkü Grigori Petrov bütün eserlerini gençlik için yazmış ve gençliğe ithaf etmiştir. Bu sebepler ki beni de bu edebî bin bu iki küçük eserin tercüme etmeye sevk etti. Bu eserler hakkında söz söylemek ve bahosuz onun kitabı içinde benim kıymetli sözlerime yer ayırmak büyük bir hürmetsizlik olur. Sözü kendisine bırakıyorum. Bir tercüman muallim Mustafa Şerif 1931 Darülfun'un gençliğine Belgrad Darülfun'un talebesine verilmiş bir konferans. Gençlere ve bilhassa Darülfun'un talebesine hitap etmek fırsatına ait olduğum herhangi bir zaman ruhumda en tatlı ve en büyük bayramın yaşadığını duyarım. Dudaklarımı gençliğin kaynaklarına dokundurarak kendimi ruhun,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 Dakika oluyordu ki kalbimin durduğunu hissediyor ve kendi kendime nasıl ben de bir darülsun talebesi olacak mıyım sualini soruyordum. Ve baktaki 30 kişinin dahil olduğu e, müsabaka imtihanına girerek muvaffak olanlar meyanında kendimi de gördüm ve o zaman hayatımın en parlak, en büyük ve en temiz sevinçlerini tatmış bulunuyordum ki ben... Bütün ömrümde ve ulvi sevinç kadar hiçbir zaman sevinmiş ve kendimi o zamanki kadar mesut duymuş değilim. Daha sonraları yüksek mekteplerde bana bir kürsü verildiği zaman bir profesör sıfatı ile ilk dersime takdire giderken ben ittabi şen ve neşeli idim. Bundan 16 sene evvel Petrograd halkının mühim bir ekseriyeti tarafından Payitaht mebusu intihap edildiğim zaman ben mesut ve mağrur idim. Lakin ne profesörlüğümün bana verdiği sevinç ve ne petrokat halkının bana gösterdiği bu yüksek devetçil karşısında duyduğum saadet bir an için bile bana ilk darücunun talebesi olduğum zaman hissettiğim saadeti unutturamadı. O zaman benim için Funun talebesi, kelimesinden daha güzel, daha ahengtar ve daha şairane bir kelime yoktu. Ben bu kelimenin ifade ettiği manadan yalnız ilimler, parlak idealler ve yüksek bilgileri gibi mehkumlar anlamıyordum. Ben bu kelimede hayattaki haksızlıklar ve kadirler için mücadele edecek, yüksek ve parlak emellerin tahakkuk için çarpışacak bir kahramanlık ve idealizm buluyor, Bunda kaynayan bir kalbe, yanan bir ruha malik, parlak ve kudretli bir gençlik görüyordum. Ve bir tabi böyle düşünen ve böyle duyan yalnız ben değilim. Eminim ki Darülfun'un talebesi ünvanını taşımak saadetine mazhar olmuş. Herkes böyle duymuştur ve böyle duyar. Gene eminim ki hayatta siz de birçok kereler böyle düşünmüş ve bu hislerin tahtı tesirinde kalmışsınızdır. Bu asırlardan beri dünyanın muhtelif mahallelerinde yüzlerce ve binlerce darülif talebesinin zihnini ve hissini işgal etmiştir. Hayatın boğucu ve yıprandırıcı ve manin düşük hakikatlerine giden yolun kapıları önünden her sene kız ve erkek yüz binlerce gencin ellerinde çiçek, demetleri ve kalplerinde temiz ve parlak emellerle geçtiğini görüyoruz. Onlar hakikate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 Bunlar hayatın eşeğinden atlayarak içine girecekler ve orada hakikatlerin karanlıkları içinde milyonlarca ziyar şuası yaratarak hayatta mevcut bütün haksızlıklarla, küçüklüklerle, düşkünlüklerle ve bir idare odasının şükuniyetini taşıyan karaktersizliklerle mücadele edecekler. Fakat işte yüzlerce seneden beri geçip giden bu taburlar birbirini takip ediyorlar.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 mütereddit, cesaretsiz, esevatsızdır. Onlarda azim alemleri namına bir şey kalmamıştır. Emel çiçeklerinin solduğu ve döküldüğü görülüyor. Ve şimdi idealist talebe bugün cansız ve şekilperest bir memur, mekteplerin birinde tekniyet gibi korumuş bir pedagoji ve avukatlık yolunun obur, tamahkar ve dolandırıcı bir yolcusu veya dışarlatan bir siyasi en iyi vaziyette tespit etmek lazım gelirse, insanlık denilen bu kocaman gübre yığının içinde muzır olmamaya çalışarak faydalı olmayan bir solucandır. Talebe kardeşler, sabık ve lahık Talep arkadaşlar, bu müthiş manzara önünde hiç düşündünüz mü? Milletlerin masalarında bazı efsaneler vardır, bilirsiniz. Fena sihirbazın ile güzel bir kahraman, veya güzel bir kraliçenin nasıl bir kurbağaya veya kambur bir ihtiyara inkılap ettiğini ve yine nasıl bir maharetle hali tabiilerine rucu ettiğini okumuşsunuzdur. Masallarda böyle söylenmektedir fakat hayatta bunun daha feci vuku bulmaktadır. Güzel ve yakışıklı genç hayatta ilk kendi arzusu ile canlı bir çirkinlik ve canlı bir pastalık temsil etmekte ve bu ebediyen böyle kalmaktadır. Ve asıl acı olan cihet ise bir daha hiçbir kuvvet ve hiçbir sihirbazın bir zamanlar iğrendiğiniz bu ruh çirkinliğini ve bu ruh sakatlığını eski haline irca edecek bir kudrette olmamasıdır. Darülfun'un talebesi gibi yüksek bir isim taşıyan sizler, acaba bugün hayatın pencerelerinden kendilerine baktığınız çirkin ve acı hakikaten hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz birçok şeylere karşı ruhunuzda bir infial duyuyor ve bunlara nefretle bakıyorsunuz. Eğer böyle ise sizi kemali iftiharla takdir ederim. Fakat unutmayınız ki hayattaki bu fenalıklara karşı yalnız bir infial duymak kafi değildir. Hayatın vücudu denayet, hırsızlık, müraillik ve hayasızlık gibi hastalıklarla örtülü olsun ve siz bundan münfeil olun. Lakin gördüğünüz bu küçüklüklerin tedavi edilmesi lazımdır. Avgiyya ahrar ile Herkül hiçbir zaman unutmayın. Kral Avgiyya'nın senelerden beri gübre doldurulan ahırlarına atılan Herkül bilirsiniz ki bu pis yerde meyus olarak kendisini talihin makus tecell e, tecellisine bırakmadı. Yumuşak ve nemli gübreler üzerinde yatmadı. Ne yaptı? Bu ahırlardayken oradan geçen nehrin yatağını değiştirdi. Su Herkülün arusun mucibince mevcut bütün gübreleri alıp götürdü ve ağırlar temizlenmiş oldu. Hayatta bizim manzaramızda büyük bir avgiye ağırına teşvik edilecek olursa, bu ağırlara yaklaşmamız ve her birimizin gübrelerini temizlememiz lazımdır. Evet, bazımız küçük ve bazımız büyük ve fakat birer Herkül olarak size muharebeye ait bir Hadise anlatayım. Askerlerimiz şiddetli bir hücum ilgisi Avusturyalıları bozmaya ve kuvvetli bir istikamdan sonra Çan Kulesi'nden bize iki top ve mitral ateş edilen bir Katolik kilisesinin bulunduğu bir köyü almaya muvaffak olmuşlardı. Bu kilise Avusturyalar tarafından kışlaya çevrilmişti. Hatta burası Bizantere'den yatan hastalara tahsis edilmiş fakat bir ağır halini almıştı. Kilisenin bir tarafında Hasta neferler yatıyor diğer tarafında beygirler duruyordu. Orta yerine yemek pişirmek ve ısınmak için kocaman bir ateş yakılmıştı. Biz kiliseyi pek kirli bulduk. Burada hayvan kesilmiş ve kesin hayvanların bağırsak vesaireleri gelişik üzeri yerlere atılmıştı. Öte de hasta ve ölmüş beygirler yatıyordu. Papazlara mahsus hücrede de yatan hastalar vardı. Bunlara kiliseye mahsus elbiseler ve gömlekler giydirilmişti. Bu çok Fiji bir manzara Kilise bir ağara ve adeta helaya çevrilmişti. Düşmandan bir şey alıp almadık, bir şey kalıp kalmadığını anlamak için buraya giren Rus askerleri kokudan duramayarak hemen çıktılar. Fakat bu sırada kiliseye alay doktoru girmişti. Bu adam aynı zamanda iyi bir muzikinci nastı. Kilisede mutlaka bir enstrüman bulunabileceği için aramaya başlamıştı ve nihayet galeride bir piyano buldu. Bunun üzerine birçok da nota vardı. Doktor hemen çalmaya başlamıştı. İlk önce Ave Maria'yı çaldı ve çalarken tegani ediyordu. Bu musiki ile karışık tegani evvel zabitleri sonra askerleri celp başlamıştı. Aylardan beri harp sahnesinde bulunuyorduk. Bu bizim için büyük bir ihtiyaçtı. Alay kumandanı da bu sese koştu. Herkes doktorun bu güzel teganesi ile adeta mevput bir fane gelmişti. Kumandan dayanamadı ve galeriye çıkarak aziz doktor dedi. Unutma ki bugün büyük cumartesidir. Birkaç saat önce Hazreti Meryem'in Bağ Sübaden'in hep gecesine giriyoruz. Bize miracı İsa'dan bir şey çal. Doktor odalara bırakarak ezberden çalmaya başladı. Ve biz hepimiz derin bir vecik içinde şimdi harp meydanında olduğumuzu tamamen unutarak bu ilahi teganiyi dinliyorduk. Hepimiz birazdan dua ediyorduk. Artık bizdeki bütün hisler değişmişti. Kalbimizde herkese ve her şeye karşın derin bir muhabbet ve verhamet vardı. Müzik bittiği zaman kumandan doktora yaklaşarak ve kitlikler, hastalar, ölü hayvanlar, konserve kutlar vesaire ile ağıra çevirmiş olan bu muhabbet hakkında doktorun nazarı dikkatini celbederek ''Görüyor musunuz?'' dedi. ''Bu bütün bir hayattır.'' Bu manzara hayatın ta kendisidir. Burada mabedin bir hayvan ağırına çevrildiğini görüyorsunuz fakat bir ağırın da bir mabede çevrilebilmesi mümkündür. Ben müddeti ömrümde hiçbir zaman bu kadar derin bir vecd ile dua ettiğimi bilmiyorum. Hatta çocukluğumun bu altın günlerini geçirdiğim köyümün küçük lisesinde bile. Aziz doktor, biz iyilikleri ve güzellikleri mutlaka verirteceğiz. Hayat ebediyen bir ahı kalamaz. Şimdi bizim hayatımızda da ekseriye karanlıktır Ve harpteki katolik lisesinde benzemektedir. Biz ise bu kirletilmiş mabedin kapısı önünde eşeğinde bulunuyoruz. Hatta içine bile girmek içine bile girmek üzereyiz. Hayatla karşı karşıya yüz yüze bulunuyoruz. O sanki bize diyor ki, ey siz benim için neler hazırlanmış bulunuyorsunuz. Siz de benim kapılarımı ve pencerelerimi kırmak ve duvarlarımı yıkmak mı istiyorsunuz? Sizin evvel gençlerin yaptıkları gibi siz de benim mukaddes varlıklarımdan bazılarına karşı etmek mi istiyorsunuz? Nesiniz ve kimsiniz? Karar verin.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 bazıları ahıra çevirmişlerdir. Siz gençler, bir ahırı mabide çevirmeye davet ediliyorsunuz. Temiz ruhlarınız ve yüksek ideallerinizle mağdur edilmiş hayat mabedine giriniz. Onun kanlarına kirletilmiş, dizanteri musat hastaların tislikleri ile ahıra benzedilmiş, feci hali karşısında uzaktan bakmayınız, içine giriniz.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 Ve el ele vereceğiz demişti. İnsanlığın zaferine dinilmesine çalışalım aziz gençler. İnsanlığın zaferine dinilmesine çalışalım aziz gençler. Dariyor Petro 1932 resimli aymat bası bazı kelimeler eski kelime olduğu için birebir okudum. Tekrar dinleyebilirsiniz. Yararlı olması dileği.